Euzu billahi ne'şeytani recime bismillahi erhamani'r rahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah amma ba'd. En son her ilim dalını tek tek ele alacağız demiştik arkadaşlar. Akideye başladık. Akideyi tanıttık en son dersimizde. Akide'nin yazılışı, başlangıcı, akiden alimleri, ehli Sünnet'in itikadı, Akide'nin konuları, Ehl-i Sünnet'in dışındakilerin Akide ile değil kelamla uğraştığını anlattık. Biraz bunlara ne yaptık? Biraz bunlara değindik. Ve bugün inşallah Akide'nin kendi içerisinde ikinci mertebede Akide'de okunması gereken kitaplardan bahsedeceğiz. İkinci mertebede bir ilim talebesinin akide de okuması gereken kitaplar. Biliyorsunuz daha önce biz birinci mertebede ne yapmıştık arkadaşlar? Genel olarak bütün ilimlere değinmiştik. Yani genel olarak bir talebenin bütün ilimlerde ne okuması gerektiğine ne yapmıştık? Ne okuması gerektiğine değinmiştik. Ama demiş ki ikinci ve üçüncü mertebeyi anlatırken böyle genel olarak anlatmayacağız. Çünkü ikinci ve üçüncü mertebe, merhale Biraz dikkat istediğinden dolayı ne yapacağız? Böyle biraz daha üstünde uzun uzun duracağız. Fe, akide dersine başladığımız akideye başladık işte. Şimdi akidede önce ikinci mertebeyi anlatacağız. İkinci mertebenin kitaplarını anlatacağız. İkinci mertebe kitaplarında dikkat edilmesi gereken noktaları anlatacağız. Sonra üçüncü mertebe, bir tanesi son mertebede yani artık ilimde en üst mertebede ne okuması gerekir. Sonra da ne yapacağız? Sonra da onu anlatacağız. Elhamdülillah. Lehdikum aleyküm aleyküm. Genel olarak arkadaşlar ikinci mertebeye gelmeden önce zaten biz ne demiştik? Zaten biz demiştik bir takım kitapların okunması lazım. Onlardan bahsetmiştik. Öyle değil mi? İkinci mertebeye gelmeden birinci mertebede ilim talebesinin mutlaka bir şeyler okuması lazım. İkinci mertebeye geldiği zaman demiştik artık ilim talebesine başlamış demektir. Yani ilim talebesi olmuştur. ilim talebine başlamıştır. Artık rastgele Okuma değil de artık belli bir menheç üzerine ne yapması lazım? Belli bir menheç üzerine okuması lazım. Eğer el bir şeyler elde etmek istiyorsa, yoksa bir gün ondan duyduğuyla, bir gün bundan duyduğuyla, bir gün o kitapta gördüğüyle insan devam ederse ne yapamaz? İnsan elde bir şey toplayamaz. Belki zihninde bir fikir o edinir. Ama hem kendisini sürekli sağlam tutacak, hem insanları aydınlatabilecek ne yapamaz? Bir ilim elde edemez. Eğer ilim okurken menheç olmazsa, özellikle ikinci ve üçüncü mertebede. İkinci mertebede bahsedeceğimiz kitaplar arkadaşlar artık konuları yavaş yavaş daha geniş ele alıp yani birinci mertebede olayın esaslarını öğrendik. Ehli sünnetin akidesini tanıdık. Öyle değil mi? İkinci mertebede seçeceğimiz kitaplar artık ehli sünnetin akidesini tanıtmakla beraber ehli sünnete karşı olan fırkalara da reddiye veren. Yani ehli sünnet böyle düşünüyor. Mürciye de böyle düşünüyor. İşte cevap da veriyor. Bu mürciyenin düşündüğü yanlıştır diyor mesela. Ve onların ne yapıyor? Çürütüyor. İkinci mertebede seçeceğimiz kitaplar. Ne seçeceğimiz kitaplar? Bunun gibi kitaplar. Şeyh diyor ki arkadaşlar ikinci mertebede en kaliteli kitap ve öğrenciye tek başına yetebilecek kitap Maricin Kabul. Maricin Kabul. iki ciltlik şurada mektebede var zaten. İki ciltlik Maricin Kabul. Diyor ikinci hafız hikeminin ikinci mertebede öğrenciye yetecek en şey, en kaliteli diğer kitaplardan daha güzel olan kitap ne? Nâricel Kabul. Nâricel Kabul gördüğünüz gibi arkadaşlar iki ciltten oluşuyor. Ciltler büyük büyük. Gerçekten ehli sünnetin itikadını olduğu gibi yansıtmış. Ve fırkalara da ne yapmış? Fırkalara da reddetmiş. Ve birinci cildi sadece tevhidden bahsediyor. Tevhidül Uluhiyye Rububiyye esman Sıfat bahsediyor. İkinci ciddi ise işte al, meleklere iman, kitaplara iman diye imanın diğer esaslarından bahsediyor. Yalnız kitabın bir problemi yani veya bir nakıslığı o kadar da olur. Ee, kitapta keramet meselesinden, evliya meselesinden, sahabe meselesinden bu gibi işte cihat kiminle yapılır? Normal Akide kitaplarında bulunan meselelere değinmemiş. Sadece böyle esasiyattan yani imanın altı noktasından değinmiş. Tabi talebe bunu nerede bulabilir? Bu fazla olanları. Asri kitaplardan ne yapabilir? Asri kitaplardan bulabilir. Yalnız işte mesela şeyhin tavsiyesi bu kitabı esas edinmek. Bu mertebede bu kitap esası olması. ikinci mertebede maharicil kabul insan esas kitabı olup hani fazlalıkları onun kenarına veya içine not etmek. Yani bilgileri onda toplamaya yönelik. Biliyorsunuz daha önce demiştik, şeyh okunan bilgilerin boşa gitmesinden taraf değeri. Ya bir defter tutulmasından veya kitabın kenarına ne yapılmasına kitabın kenarına ilimde not tutulmasını tavsiye ediyordu. Yalnız arkadaşlar bu kitap bu şeyhın söylediği. Kitabın açtığınız zaman okuduğunuz zaman göreceksiniz ki kitabın tertibi pek içine bir şeyler yazılacak cinsten değil. Çünkü çok geniş almış konuları ve konuyu geniş tutunca da başka meselelere de girmiş. Bazen o olmayacak yerde bir fırkaya çatmış. Anladınız mı? Yani böyle düzenli ne deyiz? Düzenli bir kitap değil. Düzenli bir kitap olması yönünde ben geçen derste söyledim. Şurada var olan akıve kitapların içerisinde en güzel kitap İman 6 esasını anlatan Minnetul Rahman Yasir kitabı. Şu siyah kitap. Ee, ne yönden? Düzen yönünde. Yani konuları böyle çok güzel almış. Tevhidle başlamış. Allah'a iman demiş. Tevhid-i anlatmış. Rububiye esna sıfatı anlatmış. Sonra tevhid-i yani içinden hakimiyet meselesiyle ve la meselesini anlatmış. Sonra diğer meselelere girmiş. Resullere iman meselesi, işte meleklere iman, e, şey günde iman, kadere iman çok güzel anlatmış anlaşılır bir dilde. E, en sonunda da neye girmiş? Keramet ve iman küfür'e girmiş. Yalnız kitabın en büyük problemi iman küfür noktasında kitap e, tam böyle mürciye yemeleden çok açıktan söylemiyor. Tarihlerde elüsünde de birleşiyor. Fakat içeriğinde, ne içeriğinde özellikle cehalet meselesini anlatırken çok cehalet cehaletle ilgili alimlerin hep cehalet vardır, cehalet işte esastır gibi sözlerini naklediyor. Kitabın nakslığını ne cehalet hakkındaki tüm sözlerini yapmıyor nakletmiyor. Mesela bizim şu anda okuduğumuz kitap yazlar dikkat ederseniz cehalet hakkında alimlerin iki türlü sözlerini de getiriyordu ki ortaya yolu bulalım bu birbirine adam çelişik konuşmaz o zaman bunun bir ortası vardır diye yalnız bu kitabın neyi var o o konuya cidden dikkat edilmesi lazım yani iman ve küfür babına dikkat edilmesi lazım Orada bir de imam meselesine amel noktasına dikkat edilmesi lazım çünkü bu adamların yanında amel nedir amel imanın sıhhat şartı değil yani olmazsa olmazı değil neydi bütünlüğünün şartıdır yani kemal derecesine ermesinin tamamlanmasının şartıdır yani şey yönünden e, tertip yönünden, düzen yönünden içerisinde not tutulup ziyadeler yapılması yönünden. En güzel kitap nedir? En Defter şeklinde insanın tutmak istediği aynı uluhiyye, rübubiyye, esna sıfat diye. Defter nedir? Defter şeklindedir. E, yalnız bu maharicil kabul dediğimiz gibi konular uzun ve nedir? Karışıktır. Ve maharicil kabuldeki en güzel şeylerden biri arkadaşlar çok fazla nakil yapıyor olması. Yani mesela uluh sıfatını ela alıyor. Ee, maricil kabulde böyle şöyle getiriyor mesela Allah'ın ulu sıfatında, arşa istivasında birinci tabakadan nakille sahabeden getiriyor. İkinci tabakadan tabiinden, üçüncü tabakadan etbal tabiinden. Sonra diyor mesela şafi ve şafi tabakası. O, Ahmet ve Ahmet tabakası. O zamanki bütün imamların sözlerini ne yapıyor? Bütün imamların sözlerini getiriyor e, Şey Bu aynı şekilde e, en güzel olanı diğer kitaplarda pek olmayan La ilahe illallah'ın şartları ve la ilahe illallah bozan unsurları da ne yapıyor? La ilahe illallah bozan unsurları da en önemli meseleleri de kitapta anlatıyor. Kitap gerçekten yani insan özellikle ehl-i sünnet itikadını bilmek istediği zaman böyle manası ezberlenmesi gereken bir kitap. Çünkü içerisinde çok güzel bilgiler var ve insana asıl veriyor. Yani mesela biz her zaman diyoruz ya, belki insan derslere katlaraktan bazı bidat gruplarının veya bazı müşrik grupların şeyini çürütebilir, şüphelerini çürütebilir. Şüphe çürütmek mesele değil. Yani ben sana derim ki mesela, misal örnek veriyorum. Ben sana derim ki bazıları parlamentoya giderken halde Yusuf'un kısasını getiriyorlar. Öyle değil mi? Ve bunu sana anlatırım. Sen bunu benden ezberlersin, not tutarsın, dinlersin sürekli ezberlersin kafana yatan. Sen bu şüpheyi çürütüyorsun demek senin şüphe çürütüyorsun veya da sen bu meseleyi tam elde ettin demek değildir. Sende asıl olması lazım. Yani biri senin yanına asıl neyle oluşur? İlk başta Kur'an-ı Kerim talebenin kafasında olacak. Asıl oluşabilmesi için Kur'an-ı Kerim'in talebenin neyinde olması lazım? Kafasında olması lazım. Bir. İki, ne olması lazım arkadaşlar? İkisi muhkem ayetlerin yani asıl olan ümmehatul kitab dediği ayetler Allah'ın. Hunne ummul kitabı dediği ayetler. Onları insan çok güzel bilecek. Yani mesela iman küfür noktasında ümmahat olan ayetler hangileridir? İnan Allah elayak tura'nüşrekabihi veya tura mazdu'nazarik elimeni yaşa. Evvah leyn eşrek elayhabatan ne ameluke öyle tekunan ne minafhasili. İnsan ne yapması lazım? Ümmahat ayetleri bilmesi lazım. Mevhum. Ümmahat ayetleri bildiğiniz zaman söylenenin söylediğinin yanlış olduğunu bilirsiniz. Yani ilk ilk etapta söylenenin söylediğinin ne olduğunu yanlış olduğunu bilirsiniz. Daha sonra ne yaparsınız? Daha sonradan bir defa araştırırsınız. Eğer bilmiyorsanız araştırırsınız. Ama önce teşhis koymanız lazım. Bunu söylediği yanlıştır diye. Bunun için ana bilgilerin insanların olması lazım olması lazım. İki, insanın akilede ehl-i sünnetin akileti kafasında oturmuş olması lazım. Bunu alimler söylüyorlar. Benim size tavsiyem her meselede bir de bir reddiye okuyun mutlaka. Her meselede ehl-i sünnet alimlerinden birinin reddiyesini okuyun. Mesela diyelim vela berayı okuyorsunuz. Vela bela hakkında ne yapın bir reddiye okuyun. Yani çünkü adam mesela geliyor diyor <gülüyor> ehli kitap için diyor. Leys-u seva diyor. Allah diyor ki onlar eşit değildirler. Anladın? Hepsine biz aynı muameleyi yapamayız diyor. Adam geliyor mesela diyor ki işte sen Müslümanlara en yakın olanları Hristiyanlar göreceksin. Herkes bu ayeti nasıl biliyor? Herkes bu ayeti böyle biliyor. Yani Müslümanlara en yakın olan kimdir? Müslümanlara en yakın olan Hristiyanlardır diye. Oysa ayetin devamında ne diyor arkadaşlar? minhum ve ve Ve iza tara min arafu min amanna Yani ayetin devamını okutan hiç şu anki Hristiyanlar Allah'ın bahsetmiş olduğu Hristiyanlar değiller. Kimdir Müslümanlara yakın olan Hristiyanlar? Ve Allah diyor işlerinde ruhbanlar var, kâsistler olup İslam'a girmekten tekebbür etmeyenlerdir. Onlar ki peygambere ineni işittikleri zaman bildikleri haktan gözleri yaşarır. Ve ki ya Rabbi biz iman ettik bizi şahitlerden kıl. Yani biz de, bir rivayete göre Muhammed ümmetinden kıl. Şimdi devamını anlayınca sorun ortadan ne yapıyor? Sorun ortadan kalkıyor. Onun için her meselede de ehli sünnetten ne yapmak lazım? Ehli sünnetten mutlaka bir reddi okumak lazım ve biz bidat dersinde bidat ehlinin usulünü anlatmıştık. Hatırlıyor musunuz? bidat ehlin naslarla nasıl muamele ederler diye. Sünnet ve bidat dersi yaparken Muhammedül Resulullah başlığı altında. Dertler kayboldu gerçi. Muhammedül Resulullah şey adı altında. Bidat ehlini anlatırken bidat ehlin usulünü anlatmıştım. Hatırlıyorsanız bidat ehli naslarla nasıl muamele ediyordu? Ya ortasını koparır, ya başını koparır, ya kelamı siyahından, önünden arkasından koparıp getirir bir yere yapıştırır. Ondan dolayı ne demiştik? zaman bidat ehlinden bir şey duyduğumuz zaman eğer konu hakkında bilgimiz yoksa ne yaparız? Onu yazarız bir kenara. Ondan sonra bakarız. Önüne, arkasına, nerede gelmiş, alimler tepsirinde ne demiş, ne yapalım hatta bunu görelim. Yani mesela ne ne yapıyor? Kardavi gibi bir zındık. Ne diyor mesela arkadaşlar? Hazreti Şuayb diyor ya, اِنِّ اَرَيْكُمْ بِخَيْرٍ Kavmine diyor, ben sizi hayır içinde görüyorum. İşte diyor, insan müşrik dahi olsa diyor, insanın onlarla güzel konuşması, insanın onların içinde bulunduğu hali hayır diye bahsetmesinde... Yani bak içler, içlerinde bulunduğu hali hayır diye vaksa bir veriş yoktur. Yani Hz. Şuayb onlara demiştir ki اِنِّي أَلَيْكُمْ O Oysa gelin tefsirlere bakın hepsinde ne diyorlar? Hayır buradan mal manasında olur. Hz. Şuayb'ın kavmi neydi? Zengin bir kavim Zengin olmalarına rağmen ne yapıyorlardı? Tartıda hile yapıyorlardı millete. Delilimiz ne bu konuda? Arkadaşlar كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَدَرَى حَدُكُمُ الْمَوْتُ in تَرَكَ Hayra. hayır burada ne manasına? Mal manasına mal terk ederse diye. Öyle değil mi? Burada da inni erakum bi hayrin. Ben sizi hayır içerisinde görüyorum. Yani ben sizi ne içerisinde görüyorum? Ben sizi mal içerisinde, mülk içerisinde görüyorum. O zaman dediğimiz gibi yani mutlaka ya bir reddiye okuyacağız her konuda veyahut da bidat ehlinin usulünü çok iyi bileceğiz. Yani bidat ehli naslarla ne yapan, naslarla nasıl muamele eder diye bunları ne yapacağız? iyi bileceğiz. Bu maharicil kabul ile ilgili bir kitap. Talebe bunu asıl yaparsa, bundan güzel notlar çıkarır, bunu ezberlerse biz ee, ilk sene bunu ne yaptık arkadaşlar? Bu kitabı ezberler gibi okuduk ve bundan imtihan etti. Şeyh'in biri bizi bu kitaptan imtihan etti sorularla. Yani hem yazdırdı hem de ne yaptı bize soru sordu. Ezber yaptırılmış gibi maharicil kabulü baştan sona. Süremiz de o takriben bir ay falan gibiydi. Ve genel olarak okuduktan sonra bunu göreceksiniz ki insanların hep nakul ettikleri şeyler aynı şeyler. Bir de mastarları ne yapacaksınız? Mastarları göreceksiniz. Özellikle şu baskı, ayetler, hadisler çok güzel. Yani şey, takrici çok güzel yapılmış. Bu baskıyı ben size ne yapıyorum? Bu baskıyı ben size tavsiye ediyorum. Çünkü birkaç baskı gördüm. Daha Kur'an-ı Kerim ayetleri ve hadisler takriç yapılmamış. Eyvah. Bu birinci kitap arkadaşlar. Esma ve sıfatta özel olarak bir de. Çünkü biliyorsunuz, yani bugün İslam ümmetinde genel olarak eş'ari ve maturidi akidesi yaygın. Ve insanlar esma ve sıfatta esma ve sıfatta problemler. Bir defa iftida en başlangıç olarak bizim yanımızda itikad sadece hakimiyet değil. Öyle değil mi? Rububiye de itikad. Yani bizim yanımızda kabir neyse hakimiyet de var. Aralarında hiçbir farkı yok. İkisi de sonuçta Allah'ını yatmak, ikisi de sonuçta Allah'a şirk koşmak. Ee, esna sıfatta akide vasitiyayı biliyorsunuz Şeyh ve Miteymiye'nin. Bir tane şerhi Halil Kharlas'ın şerhi var biliyorsunuz. Böyle ince, küçük, fazla, kalın değil. Bir de son zamanlarda esma ve sıfata şeyin e, şerhi kasetlerden kitaba çevrildi. İbni Hüseymi'nin. O da takriben şurada hemen, Mearici Khabulu'nun yanında bakın. E, iki, iki cilt. E, normalde bir cilt olarak basıyorlar. Orada bir cildi de var. Bir ciltlik baskısı da var. Şu baskı ama yani İbn-i kendi kontrol ettiği, kendi müracaa ettiği baskısı ve ayrıca takrıçları güzel bu baskının. Onun dışında tek baskı, normalde genelde tek basıyorlar bu kitabı. Ama bu baskıyı niyeyse bilmiyorum. iki baskı haline getirmişler. Tabi biz e, İbn-i Hüseymi'nin kabul dedik olduğu gibi Ehl-i Sünnet'in itikadını aktarıyor. Yalnız İbn-i kitabını okurken İbn-i kitabı her şeyde Ehl-i Sünnet'in itikadını anlatmıyor. Yani mesela esna ve sıfat değerli anlatıyor. Yoksa mesela menheş noktasında öyle değil mi? Ondan sonra bazı bazı konularda beyat meselesinde mesela özellikle. Tabi bu kitapta var diye değil. Yalnız ne için söylüyorum? Hani bir kişinin kitabını tavsiye ederken sanki böyle e, şahsını da teşki ediyormuş gibi. Mesela şey de zaten diyor ben eğer bir kitap tavsiye ediyorsamsa ben yazarım o kitabını tavsiye ediyorum yoksa yazarın kalan kitaplarını tavsiye etmiyorum yani ben yazarın ne yapıyorum yazarın o kitabı tavsiye ediyorum bu kitapta <gülüyor> yazarın bu kitabı yani esma ve sıfat hakkında bu kitabı ve söyledikleri eli sünnetin itikadına ne? eli sünnetin itikadına uygun dili çok kolay sıfatları çok güzel şerh ediyor şüphelere çok güzel diye veriyor zaten hepsi bu konuda genelde mutakassız adamlar yani esma ve sıfat konusunda tam mutakassız olmuş adamlar Üçüncü nokta arkadaşlar, üçüncü e, okunması gereken kitap genelde akıya tahaviyye. Zaten söylemesek de tahaviyye akidesi biliyorsunuz şu anda Ehl-i Sünnet gençlerinin arasında ne? Ehl-i Sünnet gençlerinin arasında en çok yaygın olan kitap. aslında kitabı arkadaşlar yaygın yapan, kitabı meşhur kılan, kitabın kendisi değil, kitabın şerh eden insan. Öyle değil mi? İbni Ebil'iz el hanefi çünkü bu adam kitabı şerh ederken İbn Teymiyye ile İbn Kayyim'ın sözlerini böyle olduğu gibi yapıştırmış kitabın içerisine. <gülüyor> Özellikle şeyh burada diyor ki -i diyor bu kitaba ne diye bir detaylık doğru olurdu? Şerh İbn Teymiyye detaylık diyor. Daha doğru olurdu diyor. Fakat ben şunu gördüm arkadaşlar, e, Akide-i okurken yani şeyh böyle söylüyor. Tabii şeyh daha âlemdir, şeyh daha iyi bilir. Fakat ben okurken gördüğüm kadarıyla İbn ile ziyade İbn Ka'im'in sözlerini getirmiş. Çünkü biliyorsunuz İbn Teymiye ümmetin içinde sevmeyen insan çok. Yalnız <gülüyor> İbn Ka'im nerede de herkesin sevdiği her kitaplarını okuduğu bir adam. Fe, özellikle mesela Ebu Basir'in talihiyle şey, akide tahvüye bakın. Orada genelde ne yapıyor? Orada genelde bu, bu, bu mesela bu konuyu diyor İbn, İbn Ka'im'in ruh kitabına bak. Bu konuyu İbn Ka'im'in salat kitabına bak diye i̇bn kayma gönderi. gönderiyor. Ama şeyh burada demiş İbn-i de nas olarak böyle yani nasını getiriyor diyor. Hiç Olduğu gibi almış yazmış oraya koymuş yani diye söylüyor. Tabi e, böyle olunca akide tahavüye özellikle yani sünnet gençlerinin arasında en çok yayılan ve en çok itimat edilen kitap. Yalnız kitapta ciddi problemler var. Daha önce de konuşmuştuk bu meseleyi hatırlıyorsunuz. Tahavüye akidesinde akide de, metinde şeyde değil, şerhte değil. Metinde ciddi problemler var ve metinden kaynaklanan ehl sünnetinden arasında ayrılmalar da var biliyorsunuz. Mesela biliyorsunuz İmam Tahavi Hanefi Hanefi olması hasebiyle mürciyeden yani itikat olarak mürciyeden tabi mürciye fukaadan yani şeyden değil mürciye ee, ne diyorlar ona? mürciye hulattan değil aşırı giden mürciyeden değil yani amel imandan değil deseler de hem amelle insanlara kafir demişler hem de ne yapmışlar hem de bunlar hep yeryüzünün en şey insanları yani böyle tercümelerine bakın mürciye imamlarının hep en ibadet eden, en çok böyle takva sahibi olan insanlar yani. Yani amel yoktur demeleri onlara etki etmemiş. Zaten imam Tahavi de öyle diyor. Diyor mesela şey için imanı açıklıyor. İmana asla zarar ne durru velâ نقول لا يضر Diyor biz demeyiz ama yani. Hani mürciyenin dediği gibi biz demeyiz işte. E, iman, amel imana zarar vermez yani kötü. Amel imana zarar vermez. Biz bu sözü söylemeyiz diyor. Akine tahviye arkadaşlar şarih mürciye fuka olmasından hasebiyle iman küfür noktasında ciddi problemler var. Mesela imanı tarif ederken ne diyor? El imanu huvel ikraru billisan ve tasliqu bil cinan diyor. Yani sadece ağızla söyleyip kalbe tasdik etmekten Ameli imanın içerisinde ne yapmıyor? Dahil etmiyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar ne yapıyor? Yine aynı şekilde e, küfür meselesinde kişi diyor dine sokanı oraya koyur. Oraya yuxurur abd'e minel iman illa fi. Kişi dinden ancak neyi çıkarır? Dine soktuğunu inkar etmek çıkarır. Yani sanki tek juhud küfrü varmış gibi oraya yaklaşıyor. Şimdi böyle toplayacak olursak akide havide üzerinde dikkat edilmesi gereken konular diye ilk başta arkadaşlar yani insan bu kitabı okurken bir bu kitap tevhid-i bahsetmiyor. Yani la ilahe illallah'tan ibadetten la ilahe illallah bozan unsurlardan ne yapmıyor kitap? Kitap bahs etmiyor. Tabi şöyle bir şey var. E sadece diyor ki, vela ilaha gayruhu. Ondan başka ilah yoktur diyor. konunun başında, vela ilaha gayruhu diyor kitabın başında. Yalnız Şeyh böyle söylemiş ama İbn e-Bilâzil Hanefi oradan meseleyi ne yapıyor? Meseleyi anlatıyor. Yani işte Laylah el-Allah'ın Peygamberlerin gönderildiği e, tevhidin tevhidül ulûhiy olduğunu, orada ne yapıyor? Orada anlatıyor. ibadet tevhidi olduğunu orada anlatıyor. İnsan bunu nasıl idrak edebilir? Yani bu eksiği nasıl idrak edebilir arkadaşlar? Bu tür babları, bu tür babları. Nereden okuyarak insan? Ebu Basir'in, Şeyh Ebu Basir'in akide tahaviyye yapmış olduğu talihle. İnsan ne yapabilir? Akide tahaviyye yapmış olduğu talihle şey yapabilir. Hem talih yapmış, hem muhtasar yapmış, hem de üzerine talih yapmış. Gerçekten çok güzel notlar var. asli notlar var içerisinde. İnsan onunla beraber ne yapabilir? İnsan onunla beraber okuyabilir. İkinci nokta arkadaşlar. Mesela İmam Taha Tahavife Allah subhanahu aleyhi ve anlatırken ne diyor? Allah subhanahu aleyhi ve sellem'e anlatırken Allah'ın başlangıcı olmayan kadimdir, sonu olmayan daimdir diyor. Allah'ın isimleri kafadan bulunacak isimler değildir. Allah'ın isimleri ya kitapta gelerek ya sünnette gelerek. Ne kadim ismi ne daim ismi Kur'an-ı Kerim'de ne yapmamıştır? Kur'an-ı Kerim'de veya sünnette gelmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de gelen nedir? Nedir? O evveldir, ahirdir, batındır, zahirdir diye. Peygamberden, Müslüm'de bu ayeti nasıl şerh ediyordu arkadaşlar? bu Sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, senden önce hiçbir şey yoktur diye. Ne yapıyordu arkadaşlar? Bu şekilde şerh ediyordu. O zaman buradaki ne kadim ve daim isimlerini değil de biz hangi isimleri alıyoruz? Biz... Allah'ın ayete gelen evvel ve ahir isimlerini ne yapıyoruz? Evvel ve ahir isimlerini alıyoruz. Ee, yalnız arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunu da e, anlatalım. Esma sıfat meselesine yani yeri gelmişken söyleyelim. Esma ve sıfat meselesine girmiyor. İmam Bu kitapta yok yalnız. Esma ve sıfat meselesine girmiyor. Ee, fazla İmam Tahavvi. Yalnız birkaç söz söylüyor elhamdülillah olay hakkındaki son görüşü ne yapıyor? Olay hakkındaki son görüşü anlatıyor. Yani mesela kitabın en sonunda İslam'ı tanımlarken بينel guluvvi ve taksir ve ve teşbihi ve taatil diyor. Yani sıfatları iptal etmenin de nedir? İslam tam ortasında da diyerek bu işte sıfatları tevil edenleri yerle bir ediyor. Aynı şekilde rüyiyeti anlattıktan sonra müminlerin Allah'ın rüyiyeti, Allah'ı görmesini anlattıktan sonra diyor ki is kâne tevil ve te'vilu kulli ma'nan yudafu ila rububiyyati bi tarki ta'vili wa luzumi taslimi wa alayhi dinu muslimin eyva ve men lem yetawaqa nafya ve bu kelimesi zaten tevil meselesinin olduğu gibi açıklıyor öyle değil mi diyor ki imam e, tahavi Allah'ın rububiyetine izafe edilen her şey tevli tert edilmesi lazım Allah'ın isimleri de Allah'ın dahil biliyorsunuz devre biter ki te'vili ve lüzum teslimi yani teslim olmak lazım ve aleyhi el-müslimîn. Müslümanların dediği de bunun üzerinedir diye İmam Tahavi ne yapıyor? Mesela yazılıyor. Ayrıca mesela ne diyor Allah uyağ da bu yerde leke ahad min kitabın sonlarında Allah diyor kızar ve ne yapar? Allah kızar ve sevinir ama e, razı olur. Ama insanların razı olması ve tövmesi gibi değil diye yine el-sunnetin itikadını ne yapıyor. Acı yine Allahın mesela ve o ve Orada bir şey var şu anda aklıma gelmiyor diyor ve Yani ve arşın neyindedir, arşın üzerindedir diye Allah'ın istimak sıfatını da ispat ediyor. Yalnız genel olarak böyle Sünnetin itikadına girme noktasında İmam Tahavüd nakidesi ne? İmam Tahavüd nakidesi esma ve sıfatta çok eksik bir halede. E, Şehit de aynı şekilde. Şehit de anlatılıyor. Onun için mutlaka vasitelerin ne yapılması lazım ve yaptan kabulden. Esma ve sıfat meselesini güzelce okunulması lazım. Ve aslında bu kitabın en büyük problemi bu kitapta tertip diye bir olay yok. Yani bu kitapta tertip diye bir olay yok. Öyle değil mi? Ee, mesela kitabın başında giriyor metinden, ee, işte diyor ye cikulü şeyin bir meşiyeti diye devam ediyor. Bu kader meselesini anlatıyor. Ondan sonra geliyor geliyor geliyor. Ta kitabın sonunda diyor ve afarul ibadı xalqum min ve kesmum min al Normalde kulların fiilleri kader konusunun içerisinde işlenmesi lazım. Meşriyetle sona işlenmesi lazım. Götürmüş birini kitabın başında anlatmış, öbürünü kitabın en sonunda anlatmış kader meselesinde. İman küfür meslelerinde de bazen bir şey araya bir şey karıştırmış metine. Neden? Çünkü şey yok. Adam o niyetle yazmamış. Sadece o gün ehl Sünnet'in itikadını beyan etmek için. Yani bir itikad kitabı değil. Çok kısa bir metin yazmış ehl Sünnet'in itikadını beyan etmek için. Kitabın sonunda diyor? Bu bizim itikadımızdır. Bunun dışında olanlardan biz neyiz? Biz beriyiz diye zaten. Ne yapıyor? Bunun dışında olanlardan biz beriyiz diye bunu ne ediyor. O zaman arkadaşlar ne yapmak lazım? Esma o esiratla başka kitaplara bakmak lazım. Başka bir nokta arkadaşlar. Ehli kıble meselesi. Ehli kıble meselesi. İmam Tahavvi diyor ki وَنُسَمِّ اَهْلَ ehle مُؤْمِنِينَ مُسْلِمِينَ مَا دَامُوا مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ mu'terifina velehu bikulli ma qala ve akhbara musaddiqin. Eyva, İmam şey diyor ki İmam T Tahavi diyor ki ee, biz diyor ehli kıbleyi ehli kıble diye, isim, Müslüman diye isimlendiririz diyor. Ne zaman peygamberin getirdiklerini eee "Lütfen peygamberin getirdiklerini itiraf edip peygamberin söylediklerini tasdik ederlerse. Biz bunları ne diye isimlendiririz? Mümin ve Müslüman diye isimlendiririz. Birinci nokta arkadaşlar burada İmam Tahavvi'nin muhalefeti. Birinci noktamız ne arkadaşlar? Birinci noktamız Ehl-i Sünnet'teki istisna meselesini İmam Tahavvi ne yapmıyor? Getirmiyor. Yani biz onları Müslüman diye isimlendiririz diyor. Biz kimseyi Müslüman diye Müslüman inşaallah deriz. Öyle değil mi? Allah isterse Müslümandır. Değil ki biz adamın imanında şükh şüphe ettiğimizden dolayı. Bilakis Kimseyi tezkiye etmemek, kimseyi temize çıkarmamak ve kimsenin akıbetini <gülüyor> bilmediğimizden dolayı Allah'ın meşiyetine ne yaparız? Allah'ın meşiyetine haval ederiz. İmanda istisna meselesi bu. İkinci nokta ne diyor? Peygamberin söylediklerini itiraf edip, peygamberin getirdiklerini itiraf edip, peygamberin söylediklerini tasdik ederlerse. Bu ehli sünnetin itikadına uydu mu? Bizim yanımızda bir tane lazım ve bunlarla da amel ederlerse. Öyle mi? Çünkü ehl Sünnet'in yanında ne? İman da amelin ta kendisidir. İman da ameldendir. O zaman burada İmam Tahavvi ne yapıyor? Burada İmam Tahavvi ehl Sünnet'teki iki noktaya beraber mukalefet etmiş oluyor. Asıl konumuza gelelim şimdi arkadaşlar. وَلَا نُكَفِّرُ أَحَلًا بِذَنْ بِنْ min اَهْلِ الْقِبْلَةِ ma لَمْ يَسْتَحِلَّهُ Biz ehli kıbleden hiç kimseyi helal görmeden ne yapmayız? Helal görmeden tekfir etmeyiz kelime bu burayı izbele lan ukeffiru ahaden min ehli'l-qibleti bi zenbin ma lam yastahi leh. Bir ehli kıbleden hiç kimseyi ne yapmayı diğer ele hiç kimseye günah işlediği zaman helal görmene tekfir etmeyiz. Bunu imam Tahavi ne yapıyor? İmam Tahavi getiriyor. Bu sözde bir hata var mı? Bu sözde hiçbir hata yok. Öyle Bu ehl Sünnet imamlarının ne ehl Sünnet imamlarının genel itikadı. Hatta şer'i itikad Ehl-i Sünnet'e ve kelai ne kadar alim getirmişse bir çoğundan ne yapıyor? Bir çoğuna bu itikadı getiriyor birçok ehl aliminden biz insanlara günahla ne yapmayız biz insanları ehli kıbreden kimseye helal görmedikçe günahla tekfir etmeyiz diyorlar problem ne arkadaşlar bunu niye biz dedik asıl meseleye gelelim problem bazılarının bunu yanlış anlaması yani bu sözü anlamaması veya bu sözdeki muradın bu sözdeki kastın ve bu sözün hangi makamda söylendiğini ne yapmamaları arkadaşlar bu sözün hangi makamda söylendiğini anlamamaları ehl bu sözü kime karşı kullanıyordu arkadaşlar Haricilere karşı kullanıyorlardı. Neden? Çünkü hariciler ne yapıyorlardı? Çünkü hariciler insanları günahlarla tekfir ediyordu. İçki içen kafir diyorlardı. Zina yapan kafir diyorlardı. Öyle değil mi? Ehli i Sünnet de dedi ki biz insanları günahlarla tekfir etmeyiz. Ta ki ne olmasın diye ta ki helal görmedikçe. Doğrudur. Biz içki içeni helal görmeden tekfir ediyor muyuz? Biz işte zina yapana helal görmeden tekfir ediyor muyuz? Değil. Ama problem arkadaşlar bu sözü gelip de özellikle selefilik adı altında, ehl-i adı altında ceh-mibli yeni torunları öyle değil mi? Mürciyenin son şeyi, parçası, son kuyruğu bizim aslında yaşayanlar ehli hadis izmiyle lakaplanıp ehli hadisten bütün yani Allah'ın onlara vermiş olduğu bütün kuvvetle ehli hadise düşmanlık eden insanlar bu sözü ne yapıyorlar? Bu sözü saptırıyorlar. Bu sözü nerede kullanıyorlar? Bak şimdi. Diyor ki adam Falan kez Fransa'dan kanun getirmiş. Bu kanunlarla hükmediyor memlekete. Adam diyor ki itan bu günahtır diyor. Bütün küfürler günahtır diyor. Biz diyor hiç kimseyi bir günah helal görmediği müddetçe tefsir etmeyiz. Yani ne demek arkadaşım bu? Yani eğer Fransa'dan getirdiği kanunları getirmek helal diyorsa kafir olmaz. E yok diyorsa valla ben de biliyorum yaptığım yanlıştır. Dört dörtlük Müslümandır. Şuf dört tetik Müslüman. Araplar da bunu bilince Hüsnü mesela çıktığı zaman kubbeye ne diyor Bismillah benden daha güzel ham çekiyor adam yani. Hiçbir piyasadaki şeyhleri dinleyin yani hutbe veren böyle hatip olan insanlar dinleyin mesela hani onlara başlangıcı falan güzel hiçbir üstü gibi başlayamıyor. O ses tonu o başlaması neden? Çünkü adam bilmiş. Sen ne yap Müslüman gibi görün? Aa de işte biz de biliyorsunuz biz Allah'a Diyor ya konuşmalarında biz Allah'a hakkını eda edemiyoruz, şükürünü yerine getiremiyoruz falan. Vatan olarak daha Müslümanlığımızı yaşamamız lazım. Tamam, dört tepik Müslüman oldu Hüsnü. Neden? Çünkü yaptığını yanlışı biliyor. Olur ki bir gün ne yapar? Olur ki bir gün tövbe eder. Güzel. Adam e, Amerika ile dost, dost oluyor. İşte Mucafayetul Irhab adı altında, terör, terör anlaşması adı altında ne yapıyor? Müslümanlara saldırıyor, Müslümanları yakalıyor. Kimisini Mısır'a, kimisini Guantanamo'ya gönderiyor. Tabi diyorsan bu küfür değil mi? E diyor adam şimdi bu günah. E, bak sözün kullanıldığı yerleri iyi anlayın. Yani. Bu günah diyor. Adam diyor bunu helal görüyor mu? Yok diyor. Hiç kimse diyor Amerika ile birleşip siyasi durumlardan dolayı Müslümanı teslim etmeyi diyor şey görür mü diyor. E, helal şey görme, helal görür mü Helal diyor. O da biliyor günah işlediğini ama diyor işte hevasına galip ki Allah verir emrimizi ıslah etsin diyor mesela. Eyva <gülüyor> Delil ne diyorsun sen? La nükeffiru mi bana diyor. Ben ne yapayım diyor. Bu selefin itikadı diyor. Bak şimdi. Ben ne yapayım ki diyor. Bu selefin itikadı diyor. Ehl-i sünnet böyle düşünmüşler. Biz hiç kimseyi ne yapmayız? Ee, günahla tekfir etmeyiz diye. eyva O zaman ne yapmamız lazım? Olarak? Konu çok tehlikeli mesele. Yani konu ciddi manada tehlikeli ve kullanıldığı yerler ne? Kullanıldığı yerler ciddi manada bozuk yerler. Biz bu, bu şeye bu söze de diye verelim bakalım. Sözün metni nedir? min Birinci nokta. Lâ min kıbleti Kıble ehlinden olan hiç kimseyi biz ne yapmayız? Bir günahla tekfir etmeyiz. Şimdi neden alimler burada kıble lafzını getirdiler? Kıble lafzını söylemeyebilirlerdi diyebiliriz ki biz hiç kimseyi ne yapmayız? Günahla tekfir etmeyiz. Özellikle ehli kıble lafzını getirmeleri neyi gösteriyor? Yapmış olduğu fiilin kişiyi ehli kıble vasfından, çıkarmam vasfından çıkarmıyor olması lazım. Anlaşıldı mı? Kişinin işlemiş olduğu fiilin, bunların kastetmiş olduğu fiil yani biz tekbir etmeyi dedikleri fiilin kişiyi ehli sünnet vasfından ne yapaması lazım? Yani ehli kıble vasfından çıkarmaması lazım. İnsanı ehli kıble vasfından ne çıkarır arkadaşlar? küfür çıkarır. O zaman bu alimlerin kastetmiş oldukları ne değildir? Bu alimlerin kastetmiş oldukları küfür değildi. Bunu anladınız mı? İkinci nokta arkadaşlar alimler ne diyorlar? Alimler bu sözü anlatırken diyorlar ki zemp diyorlar. Biz hiç kimseyi günahla tekfir etmeyiz. Şimdi bizim o zaman günahın ne olduğunu anlamamız lazım buradaki. Neden? Çünkü günahlar alimlerin yanında iki kısımdır. Zulub el mukeffira el zulub gayril mukeffira İnsanı küfre sokan günahlar, insanı küfre sokmayan günahlar. Mesela şirk koşmak tabi günah değil midir? Günahtır. Eyüzzem bi'a'azem ya Resulallah. Kale en tej'ale lillahi nidden ve huve khalakak. Sahabenin biri diyor ya Resulallah. En büyük günah nedir? Diyor Allah seni yarattı halde ona ortak koşmandır. Peygamberimiz ne diyor? İşte bu seb'an minel Neyse Neyi sayıyor? El şirkü billah. Öyle değil mi? Yedi tane büyük günahtan sakının diyor. E Sonra neyi sayıyor? Allah şirk koşmayı sayıyor. O zaman... Allah şirkle günah diyor. Öyle değil mi? Zina da günah diyor. Peygamber hemen ardından şey de sayıyor, zinayı da sayıyor. Zik şirkle zina aynı mertebede mi? Yok. O zaman alimler ne demişler? Günahlar nedir? Mükeffere, küfre sokan günahlar, bir de insanı küfre sokmaya günahlar. Şimdi alimler burada ne demişler arkadaşlar? Bizem bin demişler. Öyle değil mi? O zaman bizim ne yapmamız lazım meseleyi? Buradaki kastettikleri bütün günahlar mıdır? Öyle değil mi? Bütün günahlar mıdır? bu zem kelimesinden. Yoksa insanı küfre sokmuyor günahlarımıdır diye olaya ne yapmamız lazım? Olaya bakmamız lazım. İlk başta sözü şerh eden İbni Ebilizir Hanefi ne diyor arkadaşlar? Şeyh diyor bu sözle haricilere diye vermek istedi. Hariciler ne diyorlardı? İnsanlar büyük günahla kafir olur. Öğrenim o zaman burada kast ettikleri alimlerin günah hangisidir? İnsanı küfre sokmayan büyük günahlardır. Öyle mi? Yoksa insanı küpere soğan günahlar değil. Daha açı İbn-i Teymiye Fetavada 7. cilt 302. fetva. İbn-i ne diyor arkadaşlar? İbn-i diyor ki biz eli sünnet olarak kimseyi günahlarla tekfir etmiyoruz dediğimiz zaman nedir? İçki, hırsızlık, zina gibi suçları kastediyoruz. Gördün mü? Bak bu çok önemli. Yani mesela biz insanlara bunu söylediğimiz zaman biz neyi kastediyoruz? Biz bunu kastediyoruz diyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar buna yakın bir sözü de söylüyor? 12. cilde 474. fetvada. Aynı buna yakın bir sözü 12. cilde 474. fetvada ne yapıyor? 474. fetvada söylüyor. Ve aynı şekilde arkadaşlar ne diyordu şey? Aynı şekilde arkadaşlar Şareh ee, İbni Ebil Ezil Hanefi hemen bu, bu sözü açıklarken diyor ki arkadaşlar ولذلك, intanğa اه... Yani bak, hani biz alvariclerini yaptığı gibi herkesi bütün günahlarla tekfir etmeyiz. Anladın? Ne yapıyor bu noktaya açıklık getiriyor? Yani buradaki kaskın haricilerin insanları büyük günahlarla tekfir etmiş olduğuna delil. Bu yazar bunları getiriyor şeyh. Bir de bunun yanında neyi anlatıyor? Sahaben icma. Buna en büyük delildi diyor. Neden? Sahaben yanında günahlar iki kısma ayrılırdı diyor. Nasıl? Koddam et eyb-i mazun hadisesini özü üzerinde anlatmıştır. Hatırlıyorsunuz. Orada sahabe ne yapmıştı? İçki içene helal görürse kafir olacağına hükmetmişti. İcma etmişlerdi. Öyle değil mi? Öbür taraftan sahabenin hepsi ne yapıyorlar arkadaşlar? Namaz kılmayanın küfründe icma, ed icma ediyorlar. Öyle değil mi? Namaz kılmayanın küfründe sahabe icma ediyorlar. O zaman namaz kılmamak da bir günah. Öyle değil mi? İçki içmek de bir günah. Demek ki sahabe'nin yanında insanın küfre tokan fiillerde istihlal şartı yok. Yani namaz kılmayan helal görürse kafir olur diye bir kayda getirmemişler. Öyle değil mi? Kimin için var arkadaşlar? Ama içki içen için var. Diyorlar içki içen helal görmesi lazım kafir olması için. Demek ki sahabe günahları ne yapıyordu? Günahları insanı kü küfre sokanlarda istihlal şartı aramıyorlardı. Helal görme şartını aramıyorlardı. İnsanı küfre sokmayanlarda helal görme şartı arıyorlardı. Anladınız mı meseleyi? Özel insan insanı küfre sokmuyor da yani içki, zina helal görse yapsa yapmasa da artık ne olmuştur? Artık kafir olmuştur. Bu şeyhin anlattıkları arkadaşlar. Şeyhin ne yaptığı, şeyhin olaya vermiş olduğu rediye şimdi ben de bazı şeyler anlatmak istiyorum bu konu hakkında çünkü emin olun artık neredeyse bütün küfürün e, yamalanması kafirlerinin işte dost edilmesindeki en büyük sebeplerden biri ne olmuştur en büyük sebeplerden biri bu söz olmuştur öyle değil mi? birinci nokta bu söz Kur'an nasıl değildir eyvah yani bu söz itiraz edilmez Kur'an nasıl peygamberin sahip hadisi değildir sahabenin sözü dahi kendisine muhalif bulunduğu zaman hüccet olmuyor öyle değil mi dinde? peki normal insanların getirmiş olduğu söz nasıl hüccet olsun? Öyle değil mi? Sahabenin sözü, fetvası dahi ittifak olmadığı müddetçe, öyle mi? ittifak olmadığın müddetçe şey değildir. Ee, delil değildir, hüccet değildir dinde. İnsanların sözü ne olmaz, insanların sözü hiç, hiç olmaz. Ama bu dediğimiz gibi konunun başı. Bu sözde, bu söz doğrudur. Kur'an-ı Kerim'in sünnetin ruhuna uygundur. Fakat bu sözden çıkarılan şey nedir? Bu sözden çıkarılan nokta yanlıştır. Şimdi alimlerin bu sözün dışında nasıl muamele ettiklerine ne yapalım? Bu nasıl muamele ettiklerine bakalım? Birincisi arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de Allah bazı fi fiiller zikretmiştir. Mücerrez fiilin insanı küfre soktuğunu anlatmıştır. Hiç istihlal şartından bahsetmemiştir. Oysa bu kitap nedir? Kitap, kitab-ı Açık Apaçık bir kitaptır, öyle değil mi? Dinin aslı meselelerini olduğu gibi açıklamıştır. Sahi? Sahi. İstihlal gibi bir şart olacak. Allah bize açıklamayacak ve insanlar Allah açıklamadığından dolayı belaya düşecek, ee, harici olacak, sonra Allah subhanahu wa ne yapacak, İnsanları yargılayacak. Böyle bir şey ne değildir? Böyle bir şey kesinlikle düşünülemez. Allah ne diyor? Bu <gülüyor> dediğim, bu son kısım, şu an anlattığım kısım kitapta yok, biz açıklıyoruz yani. <gülüyor> Onlar yemin ederler ki o sözü söylememişlerdir. Velekat kav kalu kelimetel küfr. <gülüyor> Onlar küfür kelimesini söylediler. Velekat kav kalu kelimetel küfr <gülüyor> ve küfrû ba'de islamihim. İslamlarından sonra kâfir oldular. Neyle ile kâfir oldular? Ya samukallah. Sözle kafir oldular. Allah şey diyor mu bu ayette? Velekat kav kalu kelimetel küfr ve küfrû ba'de islamihim bi Böyle bir şey var mı ayet kelimede? Onlar istihlallerine helal gördüklerinden dolayı kâfir oldular. Böyle bir şey nedir arkadaşlar? Ya hamukallah. Böyle bir şey nedir arkadaşlar? Böyle bir şey olayda yok. Ayrıyeten mesela Fıkul Ekber'de Molla Aleyhül Kari bu, bu sözü şerh ederken diyor ki arkadaşlar yani bu sözü anlatırken burada kasıt diyor kendisinden küfür ameli açığa çıkmayan Müslüman'dır. Kendisinden küfür ameli açığa çıkmayan Müslüman'dır. O zaman yani büyük günah işte fakat yanında imanın aslı bulunur. Küfür ameli açığa çıkmayan nedir? Küfür ameli açığa çıkmayan Müslüman'dır. Bu da neyi gösteriyor? Bu da gösteriyor ki bu adamlar bu sözü böyle her günaha ne yapmamışlar? Her günaha şamil tutmamışlar. Mesela Muğni'yi açın, sihir meselesini okuyun. Sihir diyor bizim ashabımızın yanında, sahibi helal görsene görmesene küfürdür. Öyle de mi? Aha, işte bak sihir de bir günah değil mi? Sihir de bir günah. Niye istihlal şartı koşmamışlar alimler? Çünkü alimlerin yanında insanı küfre sokan, veya Allah'ın küfür diye Kur'an-ı Kerim'de kesin belirttiği konularda istihlak şartı gerekmiyor. Kişi yaptığımı kişiyi ne yapar? Kişiyi küfre sokar. Aynı şekilde bir sözünde sözünden hatırladınız zaten. Diyordu biz el-i olarak e, dediğimiz zaman işte e, biz kimseyi günahlarla tekfir etmeyiz. Buradaki kastımız nedir? Diyordu arkadaşlar. Buradaki kastımız işte içki zina gibidir. Yoksa diyor mebanide ihtilaf vardır. Mebanide mebani ney? mebani dediği namaz, zekat oruç, bir de ne? Bir de hac konusunda ne vardır diyor. Ehl-i arasında ihtilaf vardır. Yapmayan kafir olur mu? Yoksa olmaz mı? diye biliyorsunuz. Ehl-i sünnetin arasında bu konudaki hilaf meşhur. Dört e, tane aslında. O zaman arkadaşlar ne dedik o zaman biz burada? Bunları anlattıktan sonra Allahu Alem alimlerin bu konudaki görüşü, alimlerin bu kelimeden kastettikleri mananın ne olduğunu ne yaptık, ne olduğunu az çok anlamış olduk. Demek ki alimler burada ne yapıyorlar arkadaşlar kastetmiş oldukları büyük günahlar da büyük bir normal günahlardır. Ama küfre gelince küfür günahlarını bunun içerisinde ne dahil etmiyorlar. İstihlal küfrü küfrün bir nev'idir zaten küfrün bir çeşididir başlı başına bir küfürdür. Yani mesela diyelim adamlar alimler istihlalı zikrettikleri zaman ziyade babından zikrediyorlar. Yani bize adam biri bir fiil yapmış kafir olmuş bir de bunu üstüne, üstüne, üstüne helal görmüş. Yani ikinci bir küfür daha. der. Ve neşi u fil kufur. Eyvah! Yani şeyde aşırılık nedir? Aşırılık küfürdür. Allah'ın haram aylarını değiştirmekte aşırılık küfürdür olduğu gibi. Yani küfür noktasında aşırılık babından anlatıyorlar. Hani adam zaten kafir olmuş bir de üstüne helal görmüş. Bir de üstüne elçik ceht var. Bir de üstüne istihlal var gibisine ziyade babından ne yapıyorlar? Ziyade babından zikrediyorlar. Yoksa yapmış olduğumuz nakillerde gördüğünüz gibi arkadaşlar ne değil? kesinlikle böyle bir şey olan adamın biri İmam Ahmed'in yanına geliyor. Öyle değil mi? Sünnet kabına ve ümmete ifade olan naklediyor. Diyor, "Ey İmam Ahmed diyor, kader hayrı da şerri diyor. şeydir. iman edilmesi lazımdır." İmam Ahmed diyor, "Evet. Diyor, "Lâ küferu ehaden bi Biz hiç kimseyi günahla tekfir etmeyiz." İmam Ahmed ne diyor? "Uskut. Târike's salâk kâfir ve men kâle bi halk'il Sus diyor. Bu sözü kabul etmiyor. Olduğu gibi kabul etmiyor bu sözü. Hani biz kimseyi günahına takip etmeyiz. Namaz kılmayan kafirdir diyor. Kur'an'a mahluk diyen nedir? Kur'an'a mehluk diyen o da aynı zamanda kafir olur diye İmam Ahmet ne yapıyor? İmam Ahmet söylüyor. Bu akide tahaviyede dikkat etmemiz gereken noktalar. Hem de burada ne yapacağız? Yazların dikkat edin dediği noktalarda güzel meseleler de geliyor. Yani meseleleri nasıl anlamamız gerektiği. Çünkü bu söz şu anda mesela bizim oralarda da çok yayılmış. Çünkü millet artık soruyor bana. Yani bana son zamanlarda 6-7 kişi ayrı ayrı bu sözü sordu. Bu sözü nasıl anlamamız gerekiyor? Nomine yoktu. Kimse bilmezdi bu sözü bizim orada. Bu ne? Bu Suud dininin yaygara yaptığı bir söz. Son zamanlar 6-7 kişi bana ne yapıyor? 6-7 kişi bana bu sözü soruyor. Yani biz bu sözü nasıl anlamak zorundayız? Demek ki bu söz ne oldu? Demek ki bu söz insanların arasında yayılmaya başladı. Tabi onun için ne yapmak lazım arkadaşlar? Ehli sünnetin itikamını bilmekle beraber ilim talebesinin Karşıdaki görüşleri ve yanlış anlaşılmalarını yapması lazım. Yanlış anlaşılmaları söndürmesi, yanlış anlaşılmaları gidermesi, insanlarda şüpheleri izale etmesi nedir? İzale etmesi lazımdır. Ve dediğim gibi bu söz gerçekten çok tehlikeli yerlerde kullanılıyor. Hakimiyette, velaberada kullanılıyor. Bu konuda olmak lazım? Bu konuda ciddi manada uyanık olmak lazım. Çünkü bunlar dinin aslı. Kesinlikle bir defa kayırdı mı? Eyazübillah. Şu anda olduğu gibi bütün toplumlarda insanın bir daha ayağı belin olmuyor bir daha ayağı beli kolay kolay doğurulmuyor. Vaufur davana elhamdülillah rabbil alamin.